Ağzı bollahim, in shaitan arjim. Bismillahi r rahim Alhamdulillah, Rabbi Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala ve Değerli kardeşlerim, Bakara Suresinin 17. ayetinde kalmışydık. Buradan devam edeceğiz inşallah Teala Tale. O indici kelimede, Yüce Mâthlum, kâmâthlil lâdista ve Falenma azaat ma havlehu zehaballah binurihim ve terakehum fi zulumatil la yubsirun. burada Allahu Teala bir kavmi, kavimle ilgili örnek veriyor. Bu kavim münafıklardan oluşan bir kavim. Bu kavim hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın alan <gülüyor> Ve bu şekilde e, kar getirmeyen, zarar getiren bir ticaret yapan bir kavmin örneği. Meseleyi somutlaştırmak için Yüce Rabbimiz böyle bir örnek vermiş. Şimdi bu örnekte münafıkların, münafıkların inkarcıların, kafirlerin e, ne tür bir hal üzerinde olduklarını e, Yüce Rabbimiz nasıl bir örneklemeyle tiplemeyle belirtiyor bunları göreceğiz meseluhum onların misali kemetheliladis tavkadenara bir ateş yakan bir grup insanın misaline benzer ki felemma azaet ma havlehu ne zaman ki bu ateş yanar alevlenir ve etrafında olanları aydınlatmaya başlar. ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ İşte tam o anda Allah onların ateşini söndürür. Allah onların ateşini söndürmek suretiyle onları karanlıkta bırakır. وَتَرَكَهُمْ fi ظُلُمَاتِ Ve onları zulmetlerde, karanlıklarda bırakır. لَا <gülüyor> يُبْسِرُونَ Öyle bir karanlık içerisindedirler ki artık birbirlerini dahi görmemektedirler. Etraflarında olan nesneleri algılayamamaktadırlar. Ee, şimdi bu ayette yakılan ateş nedir? Ve karanlık nedir? Görmek nedir? Görmemek nedir? Bu anahtar kelimeler üzerinde durmamız lazım. Bu insanların Yaktıkları ateş, hidayeti, Allah'ın hidayetini temsil eder. Allah'ın hidayeti bir nurdur. Yandığı zaman aydınlatır, etrafını aydınlatır, insanlara fayda verir. Ve yine bu nur, bu ateş ısıtır. Bu şekilde insanları e, korumuş olur sıcağı Yine bu ateş aydınlatır. Yine bu ateş e, onların işte yemek pişirmelerine vesile olur. Bu ateş aynı zamanda onların güvenliğini de sağlamış olur. Çünkü biliyorsunuz ki e, ateş ormanda yaktığımız bir ateş bizim için bir güven unsurudur. Çünkü ateşten hayvanlar korkar genelde. Yani bugün e, aslan dahi ateşten korkar. Yaktığımız zaman. E, ve aynı zamanda e, yörüklerin içinde kaldığımız için onların şöyle söylediği bir söz vardı. Diyorlardı ki e, ateş veya evde ateşin yanması dirliktir. Diyorlardı. Yani Dirlik de tabi çok geniş manası var. Dirliğin, yani huzur, güven, rahatlık, mutluluk, hayat, her şeyin yolunda olması demek dirlik. Bacası tütmek belki. Evet, evin bacasını tüttürmek ve o daha geniş gruplar tarafından söylenen bir deyim. Veya işte öz, özdeğiş mi diyorlar bu tür şeylere? Ee, burada dalalet ise ateş söndükten sonra e, insanların içine düşmüş oldukları karanlıktır. Karanlık zulmet güvensizlik demektir. Korku demektir. ülperti demektir. Karanlık demek etraftaki herhangi bir tehlikeyi algılayamamak demek. Karanlık demek sürekli bir endişe demek. Karanlık demek eee İş yapamama demek, yolda gidememe demek, karanlık demek, ateşsizlik demek, üşümek demek, karanlık demek, e, tamamen insanın hiçbir şey yapamaz hale gelmesi demek. Hidayet yakılan ateş idi. Yakılan ateşin söndürüldüğü zaman, e, söndürülmesinin akabinde... Onların içinde kalmış oldukları zulmet, karanlıkta dalalet, hidayetin tersi olan dalalet, yani sapkınlık, yani Allah'ın dininden uzak olma halidir. Yine o insanların ateş yandığında etraflarını görmeleri, e, hidayette olan insanların emniyet içerisinde, huzur içerisinde, olacaklarını gösterir. Hidayet üzere olan insanların etraflarını göre, e, görebilmeleri anlamına gelir. Hidayet üzere olan insanların birbirlerinin gülüşlerini, sevinçlerini, mutluluklarını, yüz ifadelerini görebilmeleri manasına gelir. Hidayette olan insanların e, o aydınlıkla birlikte, hidayetle birlikte faydalı işler yapabilme imkanına sahip olduklarını gösterir. delalet yani karanlık, bütün bu faydalı işlerden insanın uzak kalması manasına geliyor. Ee, yine dalalet, insanın kör olması demek, olması manasına geliyor. İnsan ne Rabbini görebilir, ne Rabbinin tabiat ayetlerini görebilir. Yani eğer Hidayet gözü körse, ne kendisi için yaratılan nimetleri görebilir, ne uzağı görebilir, ne yakını görebilir. O insan kördür. Kör insanın herhangi bir fayda sağlaması kendine veya başkasına mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın hidayeti, Allah'ın dini İslam'ı, hidayetin Nurun aydınlığın ta kendisidir o olmadığında insanlar karanlıktadır o olmadığında insanlar hem maddi hem manevi e, alanda körelmiş demektirler e, demektedir olmuş olmuş olmuş olmaktadırlar o yüzden Allah'ın ayetlerini gör, e, görüp de ondan ibret alamayanlar Allah'ın ayetleri okunduğunda kalpleri ürpenmeyenler, Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığında bundan ibret almayanlar, Allah'ın ayetleri okunduğunda sanki hiçbir şey duymamış gibi hareket edenler, ırgalanmayanlar, sarsılmayanlar, onlar büyük bir körlük yaşadıklarından dolayı manevi ve maddi olarak Büyük bir körlük yaşadıklarından dolayı bu aymazlık içerisindedirler. O yüzden cehennem ayetlerini okumuş olduğumuz bir topluluk. Bu ortamda kahkahayla gülebilir, arkadaşıyla sohbet yapabilir, sizi dalgaya alabilir, ayetle e, alay edebilir, Kur'an'la alay edebilir. Çünkü bu insan kördür. Bu insan e, zihinsel engellidir. Bu insan düşünsel ve akılsal olarak e, engellidir. Gözünde perde vardır, kulaklarında perde vardır, kalbinde bir mühür vardır, perde vardır. Bu insan maalesef ne tarafa çevirirseniz çevirin bir kütük gibidir. Hiçbir şey anlamaz. Halbuki bu ayetlerin tesiri o kadar kuvvetlidir ki taşlar e, bu ayetlerin anlamış olsalar taşlar paramparça olurlar. Ayetlerin e, mana yüceliğinden, ayetlerde var olan tehditlerden, ayetlerde var olan o derin e, ilimden dolayı taşlar bile paramparça olabilir. Ama insan bazen e, hiç ırgılanmıyor, sarsılmıyor, ibret almıyor. Bunun sebebi onun körlüğü. İnsanda e, her türlü güzel efsaf, özellik bulunmakta. Yani akıl nimetinden, idrak nimetinden, düşünme nimetinden, hakkı batıldan ayırma meziyetinden, en doğruyu seçebilme, faydalı olanı zararlı olandan ayırt edebilme özellikleri, ileriyi görme, efendim olayların arkasında olan bir takım gelişmeleri sezebilme gibi çok acayip, çok güzel meziyetler, özellikler insanda var. Ancak insan bu meziyetlerini örterse, veya bu meziyetlerinin üzerine perde çekilmesine sebep olacak büyük bir inatçılık ve is, günahta ısrar, isyanda ve batılda ısrar içerisinde olursa ve dolayısıyla kalp, kalbinin mühürlenmesini, gözünün mühürlenmesini, kulağının mühürlenmesini, aklının hafızalasının mühürlenmesine sebep olursa artık kendisinden başkasını kınamaması lazım. Bu ayette Allah-u Teala bize hidayet ile dalalet arasındaki farkı anlatıyor. Hidayetin nedenli büyük bir, güzel bir nimet olduğunu, dalaletin ise nedenli, zararlı, nedenli faydasız ve insanın aleyhine olabilecek bir durum olduğunu maddi planda bir senaryo ile, bir benzetme ve temsil ile anlatmış oluyor. Ve devam ediyor bu temsiline allah Teala. Sunmun bukmun, umyun fuhum la yerci'un Maalesef o insanlar kulakları sağırdırlar. O insanlar e, aynı zamanda <gülüyor> nedirler? Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve batıllarından da dönme gibi bir niyete sahip değildirler. Asla batıllarından dönecek değildirler. Şimdi, burada insanda, insan birçok insanda bir e, profil olarak görmüş olduğumuz bir durumu görüyoruz. Anlatıyorsunuz, ayetlere karşı sağır duymak istemiyor konuş hakkı söyle diyorsunuz hakkı nutuk etmiyor söylemek istemiyor gerçeği söylemek istemiyor gerçeği söylemekten kaçınıyor gör gerçekleri diyorsunuz hayır kör görmek istemiyor gözlerini yumuyor büyük bir inat var dalmış bir sapkın yola batıl yola şeytani bir yola ısrarla o yoldan gitmeye devam ediyor ve oradan dönme gibi bir niyeti yok. İşte Allah'ın ezeli ilminde o insanın asla dönmeyeceği artık malum olduğunda o insanın kalbinin, gözünün, kulağının mühürlenmesi gibi bir cezaya daha dünyada çarptırılması söz konusu olabilir. Burada biz neden böyle oluyor, niçin, bu adil midir? Neden allah Teala insanın gözünü mühürler, kalbini mühürler dünyadayken madem ki imtihan oluyor, bu adil olabilir mi böyle bir şey diye bazı insanlar akıllarına soru gelebilir. Bizim cevabımız bu sorulara karşı. Baş şöyle bir örnekle bu soruya daha önce de temas etmiştik. Şöyle bir örnekle bu şüpheye cevap verelim. onun bunun malını yiyen, onun bunun canına kıyan, sürekli etrafına eziyet veren ve toplumun kendisinden bıktığı, artık şu insan ölse de şu şerrinden emin olsak dediği ve her gün ölüm haberlerini beklediği bir insan düşünün. Daha belki 30 yaşlarındayken allah Teala'nın cezası gereği ve kendisinden bıkan, usanan ve sürekli kendisi için kötü şeyler temenni eden, ona beddua eden bir mazlum grubunun çağrısına icabet eden Yüce Allah'ın daha erken yaşlarda seni alıyorum tarafıma yeter şu insanların senden çektiği demesiyle ölmesi, o insanın yani hayatının sona ermesi ne kadar adilse, ne kadar doğruysa, ne kadar toplumu sevindirecek bir olay ise, ne kadar Anlayabileceğimiz formatta gerçekleşmiş bir olay ise tıpkı bunun gibi yaşayan insanın ölü bir kütük gibi kulağının gözünün kalbinin mühürlenmesi ile kendisine ebedi bir cezanın daha dünyada verilmesi de adil bir durumdur. Neden adil bir durumdur? Tekrar başka bir yönden cevap verelim. Allah-u Teala kimin gözünü kör etti? O insanın gözünü kör etti. Peki bu görme yeteneğini Allah ona vermiş miydi? Vermişti. Duyma yeteneğini, organını ve yeteneğini ona kim vermişti? Allah vermişti. Konuşma yeteneğini ona kim vermişti? Allah vermişti. Bütün vücudunu, ha, yani da bütün vücudunu ona kim vermişti? Allah vermişti. Ruhunu kim vermişti? Allah vermişti. Onu var etmeyi kim murat etmişti? Allah murat etmişti. Veren alabilir. Veriyorsa verdiğinden vazgeçebilir. Allahü Teala. Hak etmedin sen bunu. Bu emaneti, bu nimeti kötüye kullanıyorsun. O kadar uyarıma rağmen, bu kadar davetime rağmen sana vermiş olduğum bu nimeti kötüye kullanıyorsun deyip o nimeti alabilir. 80 sene yaşamak bir nimet. 90 sene yaşamak bir nimet. 100 sene yaşamak bir nimet. 30 yaşında ölen bir insan 90 yaşında ben ölmediğim için Allah'tan davacıyım diyemez. Çünkü 30 yaşı veren de Allah 90'ı da veren Allah sen hiçbir şey vermedin bunun karşılığında. Bir alışveriş söz konusu değil. allah Teala almadan verdi ve sen, sana 30 senelik ömür biçti. Bu 30 sene yaşadıysam diye sağlam bir insansın, Müslüman bir insansın. 30 sene yaşadın. Öbürü de sağlam bir Müslüman 90 sene yaşadı. Biz matematiksel olarak diyoruz ki 90 sene yaşayan bir insanın ibadeti daha fazla olacak. Dolayısıyla Cenne, e, amel kefesinde sevap kesesinde daha fazla sevabı olacak, öbürünün sevabı daha az olacak. Bu adil mi? diye bir soru akla gelebilir. Bu sorumuza cevap şudur. <gülüyor> nice insanlar vardır ki bir rekat namaz kılmadan cennete girmiş girmişlerdir. Nice insanlar vardır ki La ilahe illallah demesiyle ölümü arasında 2-3 saniye olmasına rağmen Cennetin en yüksek yerlerine kavuşabilmişlerdir. Burada zaman mefhumu önemli değil. Önemli olan insanlığın niyeti, bakış tarzı, Allah'a kalbini açması, Allah'ın ayetlerini, dinini hiçbir rahatsızlık duymadan kabullenebilmesi, Allah'tan hoşnut olması, Allah'a saygılı olması... Ve yaptığı işi sadece Allah rızası için yapması. Bir insan çok basit bir işte katıksız bir Allah rızası gözettiği takdirde kendisine çok yüksek işte uzun seneler yaşayan bir insanın alacak olduğu sevaplar verilebilir. Bundan daha fazla da verilebilir. Burada matematiksel olarak 30 ile 90'ı kıyaslamamız Doğru. Değil. Allah-u Teala 30'da 90'da verebilir, 180'de verebilir. Yeter ki sen bu 30 senelik ömrünü iyi değerlendir. Bir insan 90 sene yaşadığında 90 sene fitnelere maruz kalacak. O da var. Öbürü 30 sene fitnelere maruz kalacak. Öbürü 90 sene boyunca fitnelere maruz kalacak. Her yaşın ayrı fitneleri vardır mesela. 30 yaşındaki bir insanın imtihan olacağı konular farklıdır. Belki daha kolaydır. 90 yaşında yani 60'tan sonra 70'ten sonra yaşayan insanın da imtihanları farklı farklıdır belki daha da ağırdır. Örneğin eli ayağı tutmayan çok yaşlanmış sizde olmayan, kendisine sahip çıkılmayan bir insanın evde, hasta, bir çare aç, susuz kaldığını düşün. Ve bu esnada şeytanın ona, bak Allah seni terk etti, bak senin sahibin yok, bak Allah seni ama ihmal etti seni, bak sen aç kaldın, sus kaldın, bakımsız kaldın, Allah seni mağdur etti demesi mümkündür. Ve bu fitneye bu insanın aldanması mümkündür. Evet ya doğru söylüyorsun. Yani ben mağdur durumdayım. Allah beni yarattı ama mağdur etti, Bakımsız bıraktı. Çaresiz bıraktı. Diyebilme ihtimali vardır. 80 sene ibadetten sonra böyle bir düşünceye bir insanın kapılması ve bu düşünceyi içmesi bu düşünceyi mantıklı görmesi demek nedir? Biliyor musunuz? Bütün hayatını perişan etmesi demek. Bütün iyiliklerini, bütün ibadetlerini sıfıra indirmesi demektir. Sıfıra indirdiği gibi isyan karlığından dolayı da cehennemi hak etmesi demektir. Demek ki 30 yaş, 90 yaş matematiksel dengeler içerisinde değerlendirmek mümkün değil. Bunlar çok farklı şeyler. Biz arkadaşımızla onu tanımak için bir saat bir yolculuk yaparız, tanırız. Öbürü de der ki on sene benim tanımak için on sene ihtiyacım var der. Siz bir saatte o insanı gerçekten çok iyi tanıyabilirsiniz. Öbürü belki on sene onunla oturup kalkmasına rağmen sizin kadar onu tanıyamayabilir. Önemli olan dünya hayatında iyilerle kötülerin birbirlerinden ayrılması değil mi? Bu bir senede olabilir, beş senede de olabilir. Bu Allah'ın takdirindedir. Öyleyse arkadaşlar, yıllar, yıllardaki farklı yaşam, ömür rakamlarımız bizi aldatmasın. Burada bir adaletsizlik söz konusu gibi asla düşünmeyelim. Hani bazıları şunu da söyleyebilir. Blue öl, öl gelmeden öldü. Bu cennete, cennete girdi. Öbür, öbürü <gülüyor> imtihan edilerek öldü. Cehenneme girdi. İmtihanı kaybetti çünkü. Öbürüne namaz kıldı ne oruç tuttu. Zekat vermedi. Bir şey yapmadı. Cennete girdi. Diyebilir bazı insanlar. Ancak biz burada eee Allah'ın bu hükmünü değerlendirirken bilmediğimiz, arka planda bilmediğimiz bir takım vakaların olduğunu da aklımızda bulundurmamız lazım. 8-9 yaşında ölen bir insanın cennetteki makamıyla 50 yaşında imtihanlara göğüs gererek, güzel cevaplar vererek ölüp, Allah'ın razı olduğu kişi arasında elbette fark vardır. Makam olarak fark vardır. Nimet olarak fark vardır. Allah elindeki kıymeti, değeri açısından fark vardır. Allahu Teala adidir. Burada herhangi bir şüpheye düşmeye gerek yoktur. Bize verilen bilgilerde biz bu bilgiler ışığında ne biliyorsak onu konuşuruz. Ama bilginin tümü bize indirilmiş değil. Ahirete dair, adalete dair bütün bilgiler e, A'dan Z'ye bize indirilmiş değil. Biz gayba iman eden bir ümmetiz. Mesela bir insan diyebilirdi ki Allah'ın kendini göstermiş olsaydın da ben sıkıntıya girmeseydim. Sen benim için bir kayıptaydın. Gözlerim seni görmüyordu. Dolayısıyla gözlerim görmediği için ben de şüphede kaldım. Seninle ilgili bir rehavete kapıldım. Öyle işte boş bir hayat yaşadım. Niye göstermedin kendini? Ne işte bak göstermiş olsaydın bu kadar günah işlemeyecektim gibi bir mantıksal ee, sorgu, soru içerisinde olabilirdiği insan. Biz bunları söylüyoruz. Bunlar insanların kalplerinde olup da açığa vuramadığı şeyler. Yani kalplerde var bu tür şeyler açığa vuramıyor. Biz onları açığa vurmaya çalışıyoruz. Yani açığa vuralım ki e, bunları açıklayalım. yani Nedir bu? Yani insanın kafasında şüpheler. Yani gençlerimizle özellikle konuşmadığımız için gençlerimizle, çocuklarımızla Konuşanlar, iyi babalar, Allah razı olsun, çocuklar çok fark ediyor. Yani baba e, işte oğluyla, kızıyla, diyalog halindeyse, baba da anne de bilgiliyse bakıyorsunuz çok güzel bir e, nesil, güzel bir zürriyet, güzel bir insan, güzel bir çocuk ama sanki böyle koskoca e, insan gibi düşünen, e, mantıklı düşünen, e, güzel çıkarımlar yapan bir insan olarak karşınıza, karşınıza çıkıyor. Bu olmayınca olmuyor. Ee, bizim şu asırda gençlerle diyalogsuzluğumuz e, onları karanlıklarda, batılda, isyankarlıkta kalmalarına sebep oluyor. Gerçekten mutluluğu arıyor bu gençlerimiz, bu çocuklar. Giyim tarzlarında, kuşam tarzlarında, tıraş şekillerinde, sosyal aktivitelerinde, e, sosyal yaşantılarında, ailesel yaşantılarında Yemelerinde, içmelerinde, gezmelerinde, tozmalarında, tatillerinde. Bütün bu şeylerdir. Çocuklar, e, gençler mutluluğu arıyorlar. Ama e, bulamıyorlar. Çünkü mutluluğun, mutluluğun tek bir adresi var. O adresi biz onlara gösteremiyoruz. Diyalog içerisinde değiliz. Onların şüphelerini gideremiyoruz. Onlara e, kıymet verip de oturup da A'dan Z'ye akıllarında meydana gelen şüpheleri giderecek bir çalışma, bir cevaplama süreci onlara yaşatamıyoruz. Dolayısıyla çocuğun Allah'a inancında bile şüpheler oluyor. Hani Allah diyor, Allah işte seni iyi etsin diyor çocuk mesela. Hani beddua da derken yine Allah'ın ismini kullanıyor. Dua derken Allah'ın ismini kullanıyor ama kafasındaki Allah mefhumunun derinliği yok. Kafasındaki Allah mef mefhumu sadece e, e, yani literatürde onun kafasında var olan bir kelime e, ama manası yok. Bu tıpkı şuna benzer. Bir e, İngiliz işte Trabzon'a ge gelsin ve burada biriyle evlensin, Müslüman olmadığı halde insanlar içerisinde yaşayıp yaşaya, bu Müslümanlar gibi Allah ilini versin desin. Müslümanlar gibi kızıkları zaman Allah seni ıslah etsin, Allah işte cezanı versin gibi bir takım şeyler söylesin. İnanmadığı mesela inanmıyor. Ateist mesela yok veya işte kendi ülkesinde Mesih'in ilah olduğuna inanmış bir insan. Ama bu toplumda Allah kelimesini kullanıyor. Peki bu İngiliz, İslam'a girmeyen, İslam'ı öğrenmeyen, Allah'ı bilmeyen, tanımayan bu İngiliz... Bu kelimeyi kullanmakla ne kadar Müslümandır? Sadece kelime kullanıyor ya. Dilimci kadar. Yani örfsel bir şey, geleneksel bir şey. Yani bir kelimeyi kullanıyor sadece, bilmiyor. Aslında çocuklarımız bu işte bu İngiliz'in haline benziyor halleri. İslamız diyor, İslam bilmiyor. Müslümanız diyor, Müslümanlığını bilmiyor. Seni kim yarattı diye sorsak Allah'tır diyor, Allah'ı tanımıyor. Kim Allah? Bilmiyor. Bilmediği zaman otomatik olarak kafasında medana gelen bir takım sorulara cevap bulamıyor, cevap bulamayınca boşver diyor, zaten diyor hiçbirine mantıklı cevaplar bulamamıştım, ahiretten bahsediyorlar sanmıyorum diyor oranın olduğunu, içinden diyor dışından dışına vursa kınanacak, söylemiyor onu içeride iç aleminde yaşıyor onu. Siz eğer o insanlarla iyi bir diyalog kurarsanız. Size içini açarsa o zaman böyle çorap söküğü gibi o şüpheler bir bir sökülüp geliyor. Anlıyorsunuz onun bu isyankarlığında, bu ahlaksız yapısında, bu e, ilkesizliğinde, inançsızlığında, e, bu berbatlığının altında bakıyorsunuz inancındaki eksiklikler, şüpheler yatıyor. Ona diyorsunuz ki örnek olarak Allah'tan kork. Hesap, kitap var, ahirette ceza var diyorsunuz. Hoca kim gitti geldi diyor. Bakınız, çok güzel bir ipucu verdi şimdi burada. E sen ahiret var diyordun. Bu neyin nesi hoca? Kim gitti geldi oradan? Demek ki nedir bu insan? Bu, bu kelimesiyle bu cümlesiyle neyi ispatlamış oluyor? Bu insan ahirete inanmıyor. Müslüman Ana babanın evladı mı? Evet. Müslüman toplumda yetişti. Evet doğru. Cuma namazına gidiyor mu? Gidiyor. Bayrama gidiyor mu? Gidiyor. Ama hoca kim gitti de geldi diyor. Bu nedir? Bu çok büyük bir şüphenin alametidir. Çok büyük bir inkarın alametidir. Çok büyük bir hastalığın alametidir. İşte bu buna benzer hastalıklar, şüpheler Amel bazında bizim e, işte namazsızlığımız olarak, oruçsuzluğumuz olarak, zekatsızlığımız olarak, e, ne bileyim, adaletsizliğimiz olarak, yolsuzluğumuz olarak ne yapıyor? E, gün yüzüne çıkıyor. Hepsinin arkasında Allah'ın e, murakabesinin o insandaki zayıflığı var. Allah'a dair bilgilerin o insandaki şüpheli bir, karma karışık bir e, inanma şekli var. Bu yatıyor bunun altında. O yüzden siz kim gitti geldi hoca diyen bir insana ya niye namaz kılmıyorsun diye 10 defa da söylesen, 20 defa da söylesen o insan namaz kıldıramazsın. Neden? Çünkü temeli bozuk. Temelde şüpheler var. Ahirete inanmıyor adam senden. İnanmadığı bir yere hazırlık yapmasını istemek saçma değil mi? Adamın ahirete dair şüpheleri var. Yani inanmıyor, şüpheleri var. Siz oraya hazırlık yapın diyorsunuz. Komik durumda oluyorsunuz o zaman işte. Oluyoruz bizler. Şimdi yaptığımız bizim şu asırda en büyük eksikliğimiz, en büyük handikapımız, en büyük ahmaklığımız burada yatıyor. Kürsülerden bangır bangır namazdan, niyazdan, tesettürden bahsediyoruz. Oruçtan bahsediyoruz, zekattan bahsediyoruz. Ve bunun yansımasını toplumdan göremiyoruz. İnsanlar dinleyip çıkıyorlar. Camiye gelen insanlar bunlar. Bunun altında yatan şey ne? Neden yıllardan beri namazı anlattığımız halde namaz kılanlar çoğalmıyor? Zekatı anlattığımız halde zekat verenler çoğalmıyor. Adaleti anlattığımız halde adil olanlar çoğalmıyor. Ahireti anlattığımız halde ahirete hazırlık yapacak olan insanlar çoğalmıyor. Tesettürü anlattığımız halde tesettür çoğalmıyor. Neden? Çünkü insanlarda yani bir şey eksik. Şu cihazı ben, yani şu rekorder bölümüne bastım, kaydediyor. Bu cihazı bu düğmesine basmamış olsaydım burada konuşmalarımı kaydetmeyecekti. Tıpkı o insanların siz özünde temel e, ruhunda, me temel mekanizmasında siz o insana Allah inancını sapasağlam bir şekilde veremediyseniz o insanın Allah'a dair amel yapması, onu razı etmeye çalışması mümkün değil. E, böyle bir şeye davet e, etmeniz de beyhude bir çaba olacaktır. O yüzden her şeyin başından başlamak lazım. Asrımızda daha çok tevhidi işlemek lazım. İnsanlarda Allah inancını, sağlam tevhid inancını, Allah inancını en güzel şekilde işlemek ve bunu sürekli hale getirmek lazım. Toplumumuzda günahın, isyanın yaygın olduğunu görüyoruz. Ve yine e, bu günahtan mesul, birinci derecede mesul din adamlarına, Din adamlarının faaliyetlerine baktığınız zaman da ağaç dik. Yeşili koru. Ahlaklı ol. Büyüklerini say, küçüklerini sev. Ya bunlar da güzel şeyler ama önce sen benim şalterimi bir indir ya. Bana bir enerji ver. Bende o enerji yok ki ben onları yapayım. O enerji işte iman enerjisidir. O enerji bende yok ki ben bunu söyleyemiyorum ama ne yapılıyor? Kısır bir döngü içerisinde o enerjiyi insanlara, o akım, o enerji insanlara verilme, verilmediği halde insanlardan aksiyon, hareket bekleniyor. Bu mümkün değil. O yüzden insanlar yani doğar gibi oluyor zaten. Anlatıyorsun bir şey yok. Duvar gibi oluyor. Neden içinde şüpheler var? Neden inancı noktasında çok büyük eksiklikler var? Neden Kabil ile Kabil birbirine karışmış durumda. Neden? Bir bakıyorsunuz bir Müslüman Allah'tan istiyor. Bir bakıyorsunuz başka bir Müslüman Allah yerine koymuş olduğu bir beşerden yardım istiyor. Bir bakıyorsunuz bir başka bir Müslüman kabirde yatandan yardım istiyor. Bir bakıyorsunuz başka bir Müslüman kustal gördüğü bir ağaca çabut bağlıyor. dilek tutuyor. Bir bakıyorsunuz bir başka Müslüman bir mağaraya, mağara içinde biriken suya uğur getirsin diye bozuk para atıyor. Bütün bunlar neyin göstergesi? Şüphenin göstergesi. Hastalığın göstergesi. Tevhid inancının olmayışının göstergesi. Kutsalların çoğalmasını gösteriyor bunlar. Kutsallar çok. Fayda ve zarar verecek unsurlar çok o insanın kafasında. Halbuki kutsal tek Fayda ve zarar sadece ve sadece Allah'tan gelir. Bu mülkün sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Allah'ın bu mülkte ortağı, eşi, benzeri yoktur. Allah'ın bu mülkte gölgesi yoktur. Temsilcisi yoktur. Allah adına hüküm veren, Allah adına ahkam kesen bir varlık olamaz. Allah adına cennete sahip olmuş, Allah adına cehenneme sahip olmuş, dilediğini cennete koyan, dilediğini cehenneme atan bir mahluk yok. Adı ne olursa olsun böyle bir inanç yok. Olmamalıdır. Ama bu şu anki toplumda var. Öyleyse diyoruz ki din adamları, Müslümanlar, hocalar, müftüler, vaizler, müezzinler, hacılar neyse, ilim ehli, öğretmenler de var bunun içerisinde. Bu toplum bu halde ise faturası bize kesilecek. Bizim bunda bir nasibimiz var. Herkes kendisine düşen görevi yapmadığı takdirde bundan sorulacak. Bundan hesaba çekilecek. Nereden eksiklik ettik? Allah'ım ben dedim de çocuğuma namaz kılmadı ya Rabbi. allah Teala dönüp sana diyebilir ki sen nereden başladın? Ben sana önce tevhide anlat dedim. Sen gittin. Namazı anlattın. Ya önce tevhid Önce Allah inancı, hakiki, katıksız, şeksiz, şüphesiz, şirksiz, sırf Allah inancı. Saf ve temiz Allah inancı. Allah'ın esmasını öğreten çocuğa. Allah'ın sıfatlarını öğreteceksin. Allah'ın yüceliğini öğreteceksin. Allah'ın her türlü noksanlıktan beri olduğunu öğreteceksin. Allah'ın bütün kamil, mükemmel sıfatlarla muttasıf olduğunu, her şeye kadir olduğunu öğreteceksin. Allah'ın rahimin, merhametlerin en merhametlisi olduğunu öğreteceksin. Bunları öğretmeden Allah'ın merhametinin enginliğini ama merhametinin enginliğine kulak asmayanları da cezasının enginliğini, şiddetini anlatacaksın. Bunlar olmayınca hadi evladım şunu yap. Hadi evladım örtün. Yok kardeşim böyle bir şey ya. Yok. Böyle bir şey yok ya. Olmaz ki ya. Şu arabanın dört tekeri var. Ters çevir. Araba böyle gitsin ya. Te teker üzerine Böyle kurulmuş ya. O yüzden imanı anlatmakta fayda var. Fayda var derken gerekli bir şey. Ee, birinci zaruretimiz insanlara imanı anlatmakta. Şeksiz, şüphesiz. Gençlerimiz Müslüman profilini gördüğünde, kapalı bir bayan gördüğünde, sakalı bir erkek gördüğünde ha bu da hacıymış, ha bu da işte hocaymış, şu işte bak tesettülü bayan, bu da şey. Ha! Dediğinde kaliteli insan profil aklına gelmesi lazım. Sahtekar, kavuk, yalancı, parayla ibadet yapan, parayla Kur'an okuyan, dini satan bir enayi aklına gel gelirse o insana siz sen de Müslüman ol diyemezsin, sen de imam ol, sen de şunu ol, bunu ol diyemezsiniz. Kork, ondan uzaklaşır çünkü o profili zaten nefrettiği bir profil olmuş o. O ağırdaki dana gibi, ver yesin, ver yesin, böğürsün. Başka bir şey değil yani. Bazen ben çocuklara soruyorum, hani oğlum ne olacaksın, ne olacaksın? Hiçbir tanesi ben imam olacağım demiyor. Niye demiyor? İmamlık kötü şey değil. İmamlık algısı zayıf, imamlık algısı yanlış. İmam dediği, efendim camide namaz kıldırır, e okunu okur, okur. Cemaatin fırça attığı, cemaatin şamar haline getirdiği bir mahluktur imam. Böyle bir imam profiline siz inandırabilir misiniz gerçek nesilleri? Sen de imam ol diyebilir misiniz? İmam öyle değildi. İmamın bir vakarı vardı, bir şerefi vardı. Kendisi şerefliydi ki İnsanlar da ona belli bir şeref addediyorlardı, veriyorlardı. İmam kendisi şeref yoksunu olduğu zaman, bu işi para için yaptığını ima ettiği zaman cemaatte, onu izleyen insanlardan onun övülmesine dair herhangi bir şey beklemek söz konusu değil. Nesillerimizden ee, onları örnek almalarını beklememiz doğru değil. Siz de onlar gibi olun. Demek doğru bir şey değil. Ben soruyorum kızımızın bir tanesine. Kızım bak, bak yaşın sen fazla 14 15 neyse hani, hani örtümen lazım söylüyorum. E, hata yapıyorum mu evet. Söylüyorum niye? Yolda gördüm söyledim yani ben de oturup da yolda aslında ya e, yapmam lazım tabi imanı anlatmam lazım dur Allah var Allah var Allaha unutma. Demem lazımken, ben bunu yapma, yapmıyorum da diyorum ki örtün. Örtün. O da diyor, ben niye örtüneyim? Çok doğru söylüyor, niye örtünecek? Ben önce ona niye örtünmesi gerektiğini anlatmam lazım. Örtünmesinin kim tarafından istendiği ve niçin istendiği, faydalarınız var neydir? Bunu anlatmam lazım, onu ikna etmem lazım. Öyle dam üstünde saksağın vur kazmayı mantığıyla gidersek bu iş olmaz. Ondan bir şey bekleyemezsiniz. Bana çocuğun cevabı, kızımızın cevabı diyor ki ben utanırım örtülmekten. Örtülmekten utanırım. Benim cevabım o da çok seri, çok abucuburu cevap. Sen açılmaktan utan, örtülmekten utanma diyorum. Yani bak, bu da çok seri bir cevap yani. Böyle bir e, temeli olan bir cevap değil. İnsaflı bir cevap değil. İnsafsız bir cevap. Bunu kabul ediyorum. Yani. Öyle mi olması lazım? Onun o haline, o hastalığın teşhisinden sonra, aa, hadi gel, bak burada bir mesele var, konuşalım, halledelim. Bak senin bu cevabın şuradaki marazi bir anlayış veya eksiklikten dolayı kaynaklanıyor dememiz ve o mar maraziyeti tedavi ürüne, tedavi derken de böyle yani kesme, yakma tedavisi değil, usulünce, yavaş yavaş. Tedirici olarak, belli sisteme uygun olarak, belli bir zaman dilimine yayılmış olarak bir tedavi sürecine girmemiz lazım. Evet, ee, bütün meselelerde arkadaşlar tevhidin ilk anlatılması gereken unsur olduğu, Allah'ın sıfatlarının, Allah'ın isimlerinin, dolayısıyla Allah'ın tanıtımının, en güzel şekilde tanıtımının, Allah inancının kalplerde katıksız, şeksiz, şüphesiz bir şekilde e, oluşturulması için e, gösterilmesi gereken çabanın en evla ve en elzem ve en öncelikli çaba olduğu ortadadır. Bu olmanca diğer ameller Mümkün değil. O ameller imana tabidir çünkü. İman olmalıyınca o amelin söz konusu olması beklenemez değerli arkadaşlar. O yüzden sarsılmamız lazım. Yani biraz kendimize gelmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir davetçiydi. Ama 20 senede dünyaya İslam hakim oldu. Nasıl oldu? Çünkü katıksız bir tevhid inancıyla yol çıktı. Nasıl oldu? Çünkü arkadaşlarına hiç yalan konuşmadı. Nasıl oldu? Çünkü arkadaşları tarafından emin bir kişi olarak biliniyordu. Nasıl oldu? Çünkü çok ahlaklıydı. Titreyip örtüsüne büründüğünde eşi Hatice sana gelen bir cin olamaz. Sana gelen ulvi bir şeydir. Sen hiçbir zaman yanlış iş yapmadın. Sen yalan konuşmadın. Sen her zaman ulvi bir ahlaka sahip bir insandın. Sana gelen cin değildir demişti. Daha olayın hikayesini bilmiyordu Hazreti Hatice ama cevabı buydu. Yani eşi onu iyi tanıyordu ve Kanatlarıyla ufku kapatan bir mahluk gördüm, bana bir şeyler söyledi dediğinde, ya sen de ne söylüyorsun, rüya mı gördün, ne gördün, kabus mu gördün demedi. Neden demedi? Çünkü o insanın böyle kabuslarla, rüyalarla, aptal işleriyle alakası olmayacağını yaşam, yaşam profili, şahsiyet profiliyle birlikte biliyordu. Bundan emindi. Ve direkt olarak bunun ulvi, semavi bir şey olduğunu anlamış oldu. Demek ki insanın yaşantısı, kişiliği, karakteri, özünün sözüne uyması, sözünün özüne uyması, onun toplumda e, kabul edilmesi için, söylediklerinin tesir bulması için, tutarlı bir insan olarak bilinebilmesi için en azzem şeydir. Şimdi bizde bu yok. Yok. Var mı? Yok. Var, var diyemeyiz yani. Yok yani. Ortada yani mesela. Yok ya. Yani bir sürü imam var, bir sürü hoca var. Yani Vaziyetimiz belli yani. Ne yaptığımız belli, ne iş yaptığımız belli. Ne için gayret ettiğimiz belli. Yok, yok, yok. Büyük bir mesuliyet altındayız. Sakın, e, sizler en azından toplumda adı, hoca, hacı olan bizim gibi insanların e, haline bakarak rehavet içerisine girmeyin. Çünkü şeytan hep bizi kandırmış durumda. Yani Bu açık ve net olarak söylüyorum. Eğer bir toplumda din parayla anlatılır hale geldiyse Kur'an parayla anlatılır hale geldiyse, Allah inancı parayla anlatılır hale geldiyse o toplumda ihlas kalmamıştır. Yani amellerin sadece Allah rızası için yapılması gerektiği şartı yaşanmıyor demektir. O toplum ölmüş demektir. Onun canlanması lazım. Küllerinden yeniden dirilmesi lazım. Bugün biz bunları yaşıyoruz. İhlas. Yok. görevlerimizde ihlas yok. Maalesef yok. Tabi kötü şeyler bunlar. Ee, acı gerçekleri söylemek acıdır. ve söylüyoruz. Nahoş kelimeler de olsa, kendi adımıza nahoş şeyler de olsa, söylüyoruz. Çünkü... Doktor bir hastayı hastalığını teşhis ettikten sonra, o hastalığı gizlerse o hastadan, o hastaya en büyük ihaneti yapmış olur. Bizler toplumsal bir vücut olarak, bizleri muayene eden doktorların e, tahlilerden çıkan sonucu ve dolayısıyla teşhisi, yüzümüze okuması bizim e, tedbir almamız için gerekli olan en önemli şeydir. Bu yapamadığı takdirde o doktorun topluma ihanet etmesi söz konusudur. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Şöyle ee, Yeter mi bu kadar? 50 dakika oldu. Ee, bilmiyorum. Nasıl durumlar? İyi hocam. Tamam. O zaman bitelim ha. Bentar. Biraz, birazım ses. Bir Allah şefaversin. Peki. Allah <gülüyor> rabbil alamin sallallahu ala